Nebe suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. Nebe haber anlamına gelir. Sure kıyamet haberinden bahisle söze başladığı için bu atla anılmıştır. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim amma yetesaelun anin neb'il azim alladhehum fihi mukhtelifun onlar neyi soruşturuyorlar hakkında ihtilafa düştükleri o büyük kıyamet haberini mi kel la Hayır. Onlar yakında bilecekler. <gülüyor> Yine hayır. Elbette yakında bilecekler. <gülüyor> Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı? وَخَلَقَنَاكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا Biz sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü ise Geçiminiz için çalışma zamanı kıldık. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. Oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا اَنْفَجَّاجَا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَجَنَّاتٍ <أَلْفَافًا> Biz yerden taneler, bitkiler ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlı bahçeler çıkaralım diye sıkışmış bulutlardan Şarıl şarıl yağan bir su indirdik. İnnə yuma alfacıl kanı qota, yuma yufaku fıçur, <gülüyor> fetaetun afwaja. Şüphesiz ki iyi ile kötüünün ayırd hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz. وَفُتِحَةِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serab olacak. اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلْطَاغِينَ مَآبًا لَا بِثِينَ ف۪يهَا اَحْقَابًا لَا Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de bir içecek. اِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı. Biz de her şeyi yazarak saymıştık. Onlara, şimdi tadın azabı, size azaptan başka bir şey arttırmayacağız denir. İnnel muttakina mafaza hada iqawaa'naba ve ve Gerçekten takva sahipleri için de büyük bir kurtuluş nice bahçeler üzüm bağları göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta genç kızlar ve dop dolu içecek kadehleri vardır. Onlar orada boş bir söz ve yalan işitmezler. Bunlar senin Rabbinden bir mükafat ve yeterli bir bağıştır. Rabbi's semâvâti vel erdi ve mâ beynehumer râhmâni lâ yemlikûne minhû khitâbâ. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Rahman olan Allah'tır ki, kulları O'nun karşısında hiç söz söyleyemezler. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال O gün Cebrail ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği kimselerden başkaları konuşamazlar. Allah'ın izin verdiği kimse de ancak doğruyu söyler. İşte bu gerçek olan bir gündür. Artık dileyen Rabbine varacak bir yol tutar. İmmâ Gerçekten biz sizi yakın bir azaba karşı uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle yapıp gönderdiklerine bakar ve kafir keşke ben toprak olsaydım der. Naziat Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 46 ayettir. Naziat, söküp çıkaran anlamına gelir. Sure, ruhları söküp çıkaran meleklere yeminle başladığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Ve Naziat gorka وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا وَالسَّابِحَاتِ فَالسَّابِقَاتِ فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَى. Kafirlerin canlarını boğarcasına şiddetle söküp çıkaran, müminlerin canlarını ise şefkatle dokunup yavaşça alan meleklere, Yüzercesine süzülerek inip de yarış edercesine Allah'ın emirlerini çabucak yerine getiren meleklere ve işleri düzenleyip yöneten meleklere andolsun ki kıyamet mutlaka kopacaktır. O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, onun peşinden gelecek olan ikinci sarsıntı da onu izleyecektir. Kulûbun yevme izin vâjifeh, ebesaruhâ hâşi'ah. O gün kalpler korkudan titriyecek, o kalp sahiplerinin gözleri de telaş ve zilletle eğilecektir. Yekûlûne e le lemardudûne fil hâfirah. "Eeza kunna ızıaman nakhirah, walutilk İnkar edenler biz çürüyüp dağılmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar eski halimize döndürüleceğiz diyorlar. Öyleyse bu zararlı bir dönüştür diyorlar. فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِلَةٌ فَإِذَاهٌ بِالسَّاهِرَةٌ Oysa bu sadece bir tek haykırışla olacaktır. O zaman bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak yerin yüzündedirler. هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى İdnadehu rabbuhu bil vadil muqaddisi quwa ibhaba ila fir'awna inne tugha fa kul hal laka ila'a entakka ila rabbika ey muhammed musa'nın haberi sana geldi mi hani rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Sen firavuna git, çünkü o azdı. Ona de ki, senin kötülükten temizlenmeyen niyetin var mı? Sana Rabbine giden yolu göstereyim ki, ondan korkasın. Fe'erâhul âyatel kubarâ, fe kezzebe ve'asâ, thumme edebera فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi, ama o yalanladı ve isyan etti. Sonra fesat çıkarmak üzere arkasını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı. "Ben sizin en büyük Rabbinizim," dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı. İnne fi zalika lebreten li men yahsha Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkanlar için bir ibret vardır. E entum eshadduhulkan em is-semaa Banaha رَفَعَ ve فَسَوَّاهَا وَاَغْطَشَ ve وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا Ey inkar edenler! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? İşte onu Allah bina etti. Onun üst tarafını yükseltti ve ona eksiksiz bir düzen verdi. Onun gecesini kararttı, gündüzünü aydınlığa çıkardı. Bundan sonra da yeryüzünü düzgün bir hale getirdi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı. Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için, dağları sapa sağlam yerleştirdi Ve izâ câetıt ve burizetil-cehîmu En büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem de gören kimseler için apaçık ortaya çıkarılır. <gülüyor> Kim azgınlık edip dünya hayatını tercih ederse şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzulardan men ederse, şüphesiz ki O'nun varacağı yerde cennettir. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا Bima ente min zikraha ila Ey Muhammed sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar sen onu nereden bilip anlatacaksın Onun son bilgisi sadece Rabbine aittir aşiyeten Sen ancak kıyametten korkan kimseleri uyarabilirsin. Onlar kıyameti gördükleri gün sanki dünyada sadece bir akşam, veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklardır. abese Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 42 ayettir. abese yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Sure, Abeseh kelimesiyle başladığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Peygamber kendisine ama geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi. Ama yudrikle Ey Muhammed. Ne bilirsin, belki o kötülükten temizlenecekti. Veya öğüt alacaktı da, o öğüt kendisine fayda sağlayacaktı. Ama sen öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yönelip onunla ilgileniyorsun. Oysa onun kötülükten temizlenmemesinden sana ne? Sen Allah'tan korkup İslam'ı öğrenmek için koşarak sana gelen kimseye aldırmayıp başkalarıyla oyalanıyorsun. Kallâ innehâ zikre feman şâe zekere Hayır böyle yapma çünkü bu ayetler birer öğüttür dileyen ondan öğüt alır Yû suhûfin mukarreme marfuate mutahhare bi eydî o, çok kıymetli ve itaatkar katip meleklerin elleriyle yazılıp, yüce makamlara kaldırılmış olan, çok şerefli ve tertemiz sahifelerdedir. Utilel ma ekberah, min ey şeyin min nutfatin khalaqahu faqaddara kahrolası insan ne kadar da nankördür Allah onu hangi şeyden yarattı Onu bir damla sudan yarattı da ölçülü bir şekil verdi thumma sabila yusiru thumma amatehu fa aqbara ثم اذا شاء sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı sonra onu öldürüp kabre koydu sonra da dilediği zaman onu tekrar diriltir kallalamma yaqdima amra falyum buril insanu ila qaamihi Hennâ sababnel mâ'a sabbâ. Hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Gerçekten suyu biz bol bol yağdırdık. Thumme şeqqaqanel erdâ şeqqâ. Ve enbetnâ fîhâ habbâ. ...ve'ineben ve ...ve ve ...ve ...ve ve ve Sonra yeri güzelce yardıkta... ...orada sizin ve hayvanlarınızın geçimi için... ...taneli ekinler... Üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar bitirdik. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪يهِ وَأُمِّهِ وَأَب۪يهِ ''Ve sahibatihi ve benih li kulli mri'in minhum yevme izin Kulakları edecek kıyamet gürültüsü geldiği zaman, o günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır. Vucuhu yawma idin musfirah bahikatun O gün pırıl pırıl parlayan, gülen, sevinen yüzler vardır. Ve vuhun yawma idin aleyha gabra Yine o gün, üzerleri tozlanmış, karanlık ve siyahlık bürümüş yüzler de vardır. Ula'ike humul İşte onlar, inkar edip günaha dalan kimselerdir. Tekvir Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 29 ayettir. Tekvir, dürmek, sarmak, bir araya toplamak manalarına gelir. İlk ayette kıyamet günü güneşin dürülüp söndürüleceği ifade edildiğinden surede bu atlanılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İzaş-şems küviret Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman. Ve izen nucum kaderet Yıldızlar kararıp düştüğü zaman. Ve izel Dağlar yerinden koparılıp yürütüldüğü zaman. Ve izel Doğurması yaklaşmış gebe sahibinin şaşkınlığından dolayı başıboş bırakıldığı zaman. Ve izel Bahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ Denizler birbirine dolup kaynaştırıldığı zaman, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ Ruhlar bedenle birleştirildiği zaman, وَإِذَا الْمَوْعُودَ تُسُئِلَتْ بِأَيْذَا بِنْ Diri diri gömülen kız çocuğuna, Hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman. نشرت, amel defterleri açılıp yayıldığı zaman. كشطت, gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman. سررت, cehennem kafirler için alevlendirildiği zaman. وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ Cennet müminlere yaklaştırıldığı zaman عَلِمَتْ نَفْسُمَّا اَحْبَرَتْ Herkes önceden ne hazırladığını görüp bilecektir. فَلَا اُقَسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ Gece görünüp, gündüz gizlenen yıldızlara, akıp giderek gözden kaybolan gezegenlere, kararmaya başlayan geceye ve ağarmaya başlayan sabaha yemin ederim ki, Kur'an, çok şerefli bir elçenin Allah'tan getirdiği sözdür. Bi kuvvetin 'indezil arşımkîn O elçi çok güçlüdür. Arşın sahibi olan Allah'ın nezdinde yüksek bir itibara sahiptir. Mubîn temmâmîn Orada melekler tarafından kendisine itaat edilen güvenilir bir elçidir. Sizin arkadaşınız Muhammed asla bir deli değildir. Ant Andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ O gayba ait haberleri söylemede asla cimri değildir. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ تَذْهَبُونَ Kur'an'da Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan sözü değildir. O halde siz nereye gidiyorsunuz? <Gülüyor> Kur'an ancak bütün alemler için, hele içinizden doğru yola girmek isteyenler için bir öğüttür. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَم۪ينَ Ama alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. İnfitar Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. İnfitar yarılmak anlamına gelir. Sure kıyamet günü göğün yarılacağını ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İvez semâ'un Gök yarıldığı zaman وَإِذَا الْكَوَاكِبٌ Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ Denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman وَإِذَا الْقُبُورُ Ve kabirler altüst edilip içindekiler çıkarıldığı zaman İnsan önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır. Ya ma Ey insan, lütuf ve ihsanı bol olan Rabbin'e karşı seni aldatan nedir? اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ف۪ي اَيْي سُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ Seni yaratan, organlarını düzene koyan, sana ölçülü bir şekil veren ve seni dilediği en güzel biçimde meydana getiren odur. كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ Hayır, siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا Oysa sizin başınızda yaptıklarınızı yazan çok değerli muhafız melekler vardır. يَعْلَمُونَ onlar sizin ne yaptığınızı bilirler. <gülüyor> Şüphesiz ki, iyiler mutlaka cennette, nimet içindedirler. <gülüyor> Kötüler de mutlaka, yakıcı bir ateş içindedirler. <gülüyor> Onlar, Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Ve Onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin? ثُم Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü? O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır. O gün emir ve hüküm, Yalnız Allah'a aittir. Mutaffifin Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 36 ayettir. Mutaffifin, ölçüyü ve tartıyı eksik tutup hile yapanlar anlamına gelir. Sure, ölçüde hile yapanların kötülüğünü ifade ederek başladığı için bu atla anılmıştır. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. <gülüyor> Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar. وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Kendileri onlara vermek için ölçtükleri veya tarttıkları zamanda ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar. أَلَا يَظُنُّ اُولَٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ Yoksa onlar kendilerinin öldükten sonra büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı? يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracaklardır. كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ Hayır, iyiyle yapmayın. Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri Siccin denen kitaptadır. Ve mâ ederâke Siccin merkum Siccin'in ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır. Veylün yevme izil lil mukezzibîn. Ellezîne yukezzibûne O gün hesap ve ceza gününe yalan deyip gerçeği yalan sayanların vay haline. Ve mâ yukezzibu bihi illâ kullu mu'tedin onu ancak haddi aşan ve günaha düşkün olan bir kimse yalanlar. İzâ tutle aleyhi âyâtunâ qâle esâtirul Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır, der. Kallâbel Hayır, doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp büyümüştür. Hayır, onlar o gün gerçekten Rablerini görmekten mahrumdurlar. ثُمَّ Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe gireceklerdir. ثُمَّ يُقَالُ Sonra da onlara işte sizin yalanlayıp durduğunuz azap budur. ...denecektir. Ama iyilerin amel defterleri ise ...illiyun denen kitaptadır. Kitabun merhum. İlliyyunun ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır. Yaşheduhul mukarrabun. Onu Allah'a yakın olan melekler görüp, içindekilere şahitlik ederler. İnnel eberare lefine'in. Şüphesiz ki, İyiler mutlaka cennette, nimet içindedirler. Tahtlar üzerinde oturup, kendilerine verilen nimetleri seyrederler. Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp, kendilerini tanırsın. Yusqāun min rahiqim makhṭūm, bitamuhu misk. Onlara ağzı mühürlü olup içildikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler. Yalnız bunun için yarışsınlar. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمُ عَيْنَنْ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ O şarabın karışımı, yalnız Allah'a yakın olan kulların içeceği, tesnim denen bir pınardandır. İnnellezine ajremu kanu minellezine amenu yadhakun Günah işleyenler dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı. Ve izamurru bihim yetawmazun Müminler yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı. Ailelerine döndükleri zaman da bu yaptıklarından zevk duyarak dönüyorlardı. وَإِذَا <gülüyor> قَالُوا Onlar müminleri gördükleri zaman işte bunlar sapıklardır diyorlardı. وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ Oysa onlar mü'minlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ İşte bugün de iman edenler kafirlere güleceklerdir. Al arayik yozdurun, helfouib al kuffar Tahtlar üzerinde oturup, o kafirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir. İnşikak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 25 ayettir. İnşikak, yarılmak demektir. İlk ayette, kıyamet günü göğün yarılacağı ifade edildiği için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İzhe's-sema'un şeqqat ve adnet li rabbihâ ve hukqat. Gök yarıldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman. Yer uzatılıp dümdüz edildiği, içinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir. Ey insan, Şüphesiz ki sen Rabbine insan, kadar çabalayıp insan, insan, insan, insan, insan, insan, insan, insan, insan, ama nihayet ona kavuşacaksın. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ Amel defteri sağından verilen kimse kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir. Ve ama menûtiya kitabuhu ve ra aẓhri, fasu fedaû thuburâ, ve yâsla saîrâ, innu kânfi ahlihî <Sessizlik> Amel defteri arkasından verilene gelince, o da yetiş ölüm diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadaki ailesi içinde şımarık ve sevinçliydi. İnnehu zanne ellen yehûr, <gülüyor> bela inne rabbehu kâne bihî besîrâ. Çünkü o hiç Rabbin'e dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu. Akşamın alacak karanlığına Geceye, onun karanlığı altında topladığı şeylere ve dolunay şeklini alan aya yemin ederim ki siz mutlaka halden hale uğrayacaksınız. O halde onlara ne oldu da inanmıyorlar? Ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar. Bilakis inkar edenler gerçeği yalanlıyorlar. Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir. Bebeşşirhum bi'azabin elim Ey Muhammed! Sen onlara acı bir azabı müjdele. İllellezîne âmenû ve amilûs-sâlihâti lehum ecrun gayr-ı Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Buruc Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 22 ayettir. Buruc burçlar anlamına gelir. Sure burçlara sahip olan göğe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Wes-semâi izatil burûc. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ Burçlarla donatılmış göğe, geleceği vaat edilen kıyamet gününe, Orada hazır bulunanlarla görülen şeylere yemin ederim ki içi yanan ateşle dolu olan hendekleri kazanlar lanetlenmiştir. İzhum aleyha kurud ve hum ala ma yefalun bil mu'minin şuhud. Hani onlar ateşin etrafında oturmuşlar müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد. Onlar... Müminlerden sırf göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait bulunan, çok güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam almışlardı. Allah her şeye şahittir. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقُ Şüphesiz ki, iman eden erkeklerle, iman eden kadınlara işkence yapıp, sonra da tövbe etmeyen kimseler için cehennem azabı vardır. Onlar için bir yangın azabı vardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ Doğrusu iman edip salih ameller işleyen kimseler için de altlarından ırmaklara akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. İnne Rabbike leşedid. Gerçekten Rabbinin azapla yakalaması çok şiddetlidir. İnnehu yubdiu ve yu'id. Yoktan var eden de tekrar diriltecek olan da yalnız odur. O çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur, Arşın sahibidir, çok gücedir. O her istediğini yapar. Hey Hal ata k hadiﬂül jund fir’aun ve thamud ey Muhammed fir’aun ve semut ordularının haberi sana geldi mi Belilledin kafaro fi tekdib doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. وَاللّٰهُ مِن ورائهِم محيط. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Kurtulamazlar. Bel هُوَ قُرْآنٌ مَّج۪يدُ بِي لَوْحٍ محبوب. Doğrusu o kitap Levh-i Mahfuz'da yazılı bulunan, şanlı ve şerefli bir Kur'an'dır. Tarık Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 17 ayettir. Tarık, geceliğin ortaya çıkan yıldız demektir. Sure, göğe ve geceliğin ortaya çıkan yıldıza yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقُ وَمَا أَدَرَاكَ مَالطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبِ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ve Tarık'a geceliğin ortaya çıkan yıldızı and ki Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin? O, karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Herkesin başında mutlaka bir muhafız melek vardır. <Sessizlik> o halde insan neden yaratıldığına bir baksın. خُلِقَ مِنْ مَا اِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ O bel kemiği ile göğüs kemikleri arasından süzülüp çıkan atılgan bir sudan yaratılmıştır. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٍ يَوْمَ تُبَلَا Gerçekten Allah, onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya çıkar. Artık insanın ne bir gücü vardır, ne de bir yardımcısı. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرجع. İçinde olayların dönüp dolaştığı göğe, bitkiler ve kaynaklar için yarılan yere andolsun ki, o Kur'an gerçekten hakla batılı ayırt eden bir sözdür. Ve ma o bir şaka ve eğlence değildir. Kafirler onu iptal etmek için durmadan tuzak kuruyorlar. Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum. Ey Muhammed! Şimdilik sen kafirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Ala suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Ala en yüce, en yüksek anlamına gelir. Sure her şeyden yüce olan Allah'ın tesbih edilmesi emriyle başladığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhi ismi rabbikal a'la. Yüce Rabbinin ismini tesbih et. Ellezî <gülüyor> O her şeyi yaratmış ve düzgün bir şekle koymuştur. <gülüyor> o varlığı ölçülü bir şekilde takdir etmiş ve hedefe ulaşacak yolu göstermiştir. Vellezî ehrecel mer'â. O, otlaklarda yeşil otlar çıkarmış sonra da onları simsiyah, ve kuru bir çerçöp haline getirmiştir. Sen okuruk fe la illa ma Allah Ey Muhammed, biz sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği hariç. Çünkü O açık olanı da bilir, gizli kalanı da. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا فَذَكِّرْ اِنَّ فَعَةِ biz seni en kolay yola iletip başarılı kılacağız. Eğer öğüt bir yarar sağlayacaksa, öğüt ver. Seyedbekkeru men yehşe. Allah'tan korkan kimse ondan öğüt alacaktır. Ve yetecennebuha'l eşkâ. Ellezi yaslenme yara'l kubarâ. Duleye mufi En büyük ateşe girecek olan bedbah kimseede ondan kaçınacaktır. Sonra da o ateşte ne ölecek ne de yaşayacaktır? Ba Kötülükten temizlenen ve rabbinin ismini zikredip namaz kılan, Mutlaka kurtuluşa erecektir. Bel tu'tirûne l-hayâta d Vel âkirâtu khayru ve abqa. Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir. İnne hâzâle f-i-suhu fil Suhuf-i İbrahim ve Musa. Şüphesiz ki bu hükümler elbette önceki kitaplarda, İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardı. Vâşiye Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 26 ayettir. Vâşiye, kaplayan, örten anlamına gelir. Her şeyi kaplayacak olan kıyamet haberiyle başladığı için, Surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Hel ata ka hadisul Ey Muhammed. Dehşeti her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi? Vucuhu yevme izen haşiye. Ah. O gün bir takım yüzler vardır ki rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar fakat boşuna yorulmuşlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir. Tusqa min aynin Onlara kaynar su akıtan bir gözeden içirilecektir. Onların orada beslemeyen ve açlığı gidermeyen acı ve kötü kokulu bir dikenden başka da yiyecekleri yoktur. Hücuhun yevme izin nâimeh, misa'ihe râziyeh, fî cennetin âliyeh, la tesme'u fîhâ lâghiyah. Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki, nimet içinde mutludurlar. Dünyadaki çalışmalarından hoşnutturlar. Onlar yüksek bir cennettedirler. Orada asla boş bir söz bile duymayacaklardır.